üzerinde ehemmiyetle durulan şefkat tamamıyla fıtri midir? Yoksa imanın inkişafı ötüsünde insandaki şefkat duygusu da derinleşir? Her insanda fıtri olarak bir şefkat vardır. Bazı kimselerde cübriyeti itibariyle insan olarak inkişaf edebilir bu. İman olmadığı halde yine şefkati inkişaf etmiş olabilir. En basit insandan en büyük insanlara kadar, yani bir peygambere kadar ki Mektubatta Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'a karşı alakasının arkasında da Er-Rahman, Ar Er-Rahim hakikatının bir tecellisi, bir tezahürü olarak şefkati gösterir orada. Ve İmam Rabbani Hazretlerine farklı bir müdahale ortaya koyar. Evet her seviyedeki insanda bulunabilecek bir şey. Ancak insanların bazılarında çok fazla olur. İnsanı azabı elim içinde bırakacak şekilde olur. Böyle olan insanlar onu olduğu gibi bırakmamaları lazım. Onu akli ve mantıki bir kısım değerlendirmelerle Allah'ın merhametinden şifkatinden daha ileriye onu sürmemeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. Mesela tabiat vardır, fıtrat vardır ki bir yaprağın ağacın başından kopup yere düşmesi ağlatır onu. Ben çok defa böyle bildiğim arkadaşlardan işte çocuklarını tanıyorum kendini tanıyorum. Diyelim arabayla bir yere gidiyor. Hayalimde Allah korusun bir şey yaptı. Bu arkadaşa bir şey oldu. Birden o çocukların yütmiyeti böyle gözümün önünde canlanınca ağlamışımdır burada. Bazı tabiatlar böyledir yani. Şimdi bu tabiatta olan insanlar onu tadil etmeleri lazım. Bu Allah'a karşı edebin gereğidir. Saygının gereğidir. Siz ondan ileri düşünemezsiniz. O var madem o takdir etmiş onlar vereceği bir mükafat var Hz. Üstad da 24. mektupta gördüğünüz gibi daha başka yerlerde böyle 2. Cağın Harbi'nde Avrupa'da işte 40 milyon insan ölüyor oradaki o masum kadın, çocuk, çocuk onların ölmesi karşısında şiddeti şefkatinden, kışın soğuğundan değişik tesirlere giriyor ve orada kendisini tadir etme üzere farklı mülazalar üretiyor yani işte birleri şöyle olur, onların mükafatı şudur, Birleri şöyle olur, onlarınki şudur. Zalimler de zaten insanın vicdanı zalimin ceza görmesini de ister. Yani o şefkatli vicdan aynı zamanda vicdansızlık yapan insanları mahkum eder bir şey yani. Madem onlar vicdanı çiğnediler, orada nasılsa vicdan iki adım geriye gider ve der ki olsun değme bunları olsun. Aynen o tabiri kullanıyor onlar için de onlar aynen cezalarını buldular der. Şimdi bunlar o şefkati tadil etme demektir. Etmese insan için azab-ı elim olur bu. Mahvolur insan bunu. Peygamberani İzam Efendilerimizin en önemli derinliklerinden birisi şefkatır. Yani Hazreti Yakup dedik ama sadece evladına karşı değil yani. İnsanlığa karşı şefkattır. Öyleyse peygamber şefkatle tamam olur. Öyle olmasa zaten o vazifeyi yapamaz. Sen senelerce anlatacaksın, dinlemeyecekler. Fakat yine şefkat edeceksin. Neden? Çünkü hasire dünya ve ahire olacak. Dünyaları da gidecek, ukvaları da gidecek bu insanların. Sende insanlık varsa, mürüvvet varsa, şefkat varsa, söyleseler, dövseler bile ellerinden tutup kurtaracaksın. Onlar seni dövüyorlar diye arkadan bir tekme vurup cehenneme atamasın onlara. Çok önemlidir. Mahlukat-ı ilahiye şefkat. Bu ekosistemin korunmasına kadar çok geniş dairede mütale edilebilir yani. İnsanların bir yeri var, diğer canlıların bir yeri var, otların, ağaçların bir yeri var, denizlerin, ırmakların ayrı bir yeri var. Bunlar Allah nasıl vaz etmişse, nasıl yaratmışsa, mahiyeti nefsül emriyeleriyle korunmaları lazımdır. Allah bu sistemi öyle vaz etmiştir. Ve bunların hepsine bakışın senin şefkatin, senin refetinden kaynaklanmaktadır. Şimdi bazı kimselerde bu cibilli olarak inkişaf eder, bir karakter haline gelir adeta. Onlar aşırı gitmemek için tadil etmeliler. Makul mahmiller olarak o meseleye onu biraz yumuşatmalılar. Kendilerini o acı azaptan kurtarmalılar. Kadere taş atmamalılar orada. Allah'ın icraatına karşı isyankar bir tavır almamalılar. Bir kadın sürekli hastalığına şikayet ediyor. Sonra bir kere namaz kılıyor, hiç namaz kılmamış ve sonra kadere taş atmayı bırakıyor. Allah'a isyanı da bırakıyor güzel gidiyor yani. İşte kafir olarak doğuyor. Kafir olarak yaşıyor. Allah isyanla yaşıyor. Fakat mümin olarak ölüyor. Son. Bir dakika çok iyi değerlendiriyor onu. Güzel bir şey yapıyor. O Allah Celle Celaluhu o damlacık güzelliğini derya yerinde kabul ediyor. Yani sanki Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki bakışı şöyle. Kulum madem sen bu yola girdin ben bundan sonra seni bin sene yaşasaydım belli ki böyle yapacaktım. Dolayısıyla ben senin niyetinde yapmayı planladığın şeyi yapmış gibi kabul ediyorum. Bin sene. Allah'ın rahmetinin enginliği. Şimdi bunu çok görmeyin. Neden çok görmeyin? Allah Celle Celaluhu size böyle bir muamelede bulunsa çok doğru olmadı. Ben bunu çok görüyorum der misiniz? Hakkınızda böyle bir muameleyi alkışlamar mısınız? Öyleyse temelinde esasen adeti ilahi alkışlanmalı. Adeti ilahi alkışlanmalı. Ölü olmasını çok arzu ediyorum ben. Çünkü o zaman kurtulma adında benim de ümidim güçleniyor. Ve herkes için de aynı şey söz konusudur. Şefkatti asıl mesele. İmana bağlanır mı? İmanla alakası var mı bu mesele Tabi belki meselenin tafsiliyle ciddi alakası var. Yani Allah'a imanın tafsili nedir yani? Allah'a iman sayesinde ne olur? Mahlukat ne vaziyetini alır? Kainat nasıl bir kitap haline gelir? Nasıl bir meşer haline gelir? Nasıl cazip bir koy haline gelir? Nasıl bir saray haline gelir? Varlıklar nasıl her birisi kendi alemi itibariyle birer andelib olur. Cenab-ı terennüm ederler. Bu zaviyeden meseleye bakınca insan farklı görmeye başlar. Ahirete inanınca insan, cennete, cehenneme inanınca, kabre inanınca, kabir azabına inanınca, berzaha, berzah yolculuğuna inanınca, mizana inanınca insanın önündeki hayatı itibariyle serencamesine bakar. insan Bunların hepsine inanması lazım ki insanın karşılaşacağı şeyler karşısında da o bir ürperti yaşasın. Dolayısıyla böyle tafsili imanla bu şefkatin inkişafının bir münasebeti vardır. Onun için yani peygamber ufkundan bakınca mesele, onlar aksini ihtimal vermeyeceği şekilde inanırlar onlara. Yani bu kainat da Allah tarafından adeta sizin bir yerdeki bir maket gibi böyle yapıp işte göklerde yapıp buraya indirmişsiniz böyle, yaratmış, koymuşunuz buraya. İşte biz o maketin içinde karıncalar gibi bir şeyiz yani. Öbür alemi de böyle koyacak. Bu alemi koyduğu gibi onu da koyacak. Bunları gayet net görüyorlar. Külli bir bakışla bakıyorlar. Çok farklı bir sebep, sonuç mülazası içindeler. Dolayısıyla böyle bir tafsili iman meseleye detaylı bakınca bu farklı görüş farklı düşünce farklı müteala onlarda şefkatisini tetikler yani varlığa daha bir farklı bakarlar hatta işlerinden geçer keşke şu diğer mahlukatı sahire de insanlar gibi belli ölçüde nasıl girecekse girsin cennete girsin şimdi bunlar farklı görme farklı düşünmedir dolayısıyla bu farklılık insanın duygusuna düşüncesine de akseder daha bir şefkatle daha bir merhametle her şeye bakar. İmanla da böyle bir alakası olsa gerek. Tsunami terminolojimize girdiği ve şok bir hadise ile girdiğinden dolayı yani bize bir dili öğretirken arada şu kelimeyi de öğrenin yani bu denizde işte bir fay kırılması, gaz boşalması önce bir anil merkez bir hareketin zuhuru sonra ilal merkez onun müteakip bir hareketin meydana gelmesi filan Belleselerdi bunu unuturdu ki derdi. Hiç kimse unutmadı yani. Allah Celle Celaluhu böyle sözlüğünüzü öyle bir kelime kattı ki sizin şok ve hadiseyle, şok hadiseyle gelen şeyler unutulmaz. Hafızalarda kalır. İnsanlığın, insanlığı sarsacak bir serencamesiyle beraber ortaya çıktı. Tüsün Amin. Ben de kaç defa bakarken orada daha ziyade o dalgaların gelişinde, o insanların telaşlarında, endişelerinde aldık ki zoomlayarak böyle yakın tespitler de olmamış. O yakın tespitler içinde yüz çizgileri, iş mizazlar, endişeler, yüreklerin atması filan bunlarla zannediyorum bizim yüreğimiz de aynı anda atar onları öyle görsek. Onlarla beraber ama yine de reyel ayn o meseleleri gördüğümüzden dolayı baya üzülüyorum, tesir oluyoruz. Her defasında belki gözlerimiz yaşarmıştır. İşte bu türlü hadiselerde İlahi şefkatten, ilahi efetten ileriye meseleye götürmemek için bir şeylerle tadir etmek lazım onu. Yani belki oralar kirlenecekti. Çok güzel sahiller. Dünya oralara tenezzü için akın ediyor. Millette biraz paraya tamahın belki. O sahiller onlara açıyorlar. Kendileri bugün nezih yaşasalar bile fakat gelecekleri çok nezih devam edeceğe benzemiyor. Çünkü oralarda çürüme başlar. Bu oralardaki çürüme sonra topyekun toplumun içine yayılmaya başlar. Sarar toplumu, toplumu çürütür. Allah Celle Celaluhu orada böyle gelişmeye başlamış, metastas olmaya başlamış bir kanser. Onu böyle bir şeyle tahdid etti, sınırlandırdı. Bu insanlar bir kere daha Cenab-ı Hakk'a yöneldiler. Oraya yeniden Türklerin gitmesine vesile oldu. Onların içine giden insanlar orada eğitim faaliyetleriyle öne çıktılar. Bizde de olmuştur o türlü zelzeller değişik zamanlarda. Yani meselenin sadece bir felaket olarak gelişini, o felaketin yaptığı tahribata bakarak değil de aynı zamanda onun vaat ettiği bazı şeyler de olabileceği mülazasıyla bakarak o hissimizi tadil etme mecburiyetindeyiz. O insanların malları gitmişse ahiret hesabına sadaka oldu diyeceksin. Tadil etmedir bu. Çocukları öldüyse annenin, babanın bu çocuklar ahirette rüştü ermedikleri takdirde cehenneme giden yolları tıkayacaklar onlar. Hafızeleri olur onun. Yani bu yönüyle güzeldir o. O insanlardan yaşlı insanlar imandı, öldü gittilerse şehit oldular. Bu ahiret adına da çok şey kazandılar. Meselenin bu yanına bakınca Hazreti Hüseyin'in şehit olması, Hz. Osman'ın şehit olması, Hz. Ali'nin şehit olması, Hz. Ömer'in şehit olması hafaganlarımız kabarır. Üfkeleniriz. Aradan 1400 sene geçmiş. Hazreti Ömer'e kıyan lülü neyse elleri kurusun. Kurumuş zaten eli kalmamış o zaman ama biz hala aklımıza gelince elleri kurusun diyoruz. Ayağı kırılsın diyoruz. Yani adam kim bilir yerin altında ne haldedir şimdi. Ama diyoruz, öfkeleniyoruz. Fakat bunu tadil etmek lazım yani. Ömer öyle bir Ömer olmuş ki yani bir damlacık bir şeyle artık insan üstü hale gelecek. O da şehitlik. Allah onu da damlatmış üzerine. Son damlayı da damlatıyorum demiş, damlatmış. Hazreti Osman'a öyle bir damla damlatmış. Hazreti Ali'ye bir damla damlatmış. Hazreti Hüseyin'e bir damla damlatmış. Bunlar zaten kamil-i mükemmel insanlar. İnsanı kamil örneği bunların hepsi. İnsanlık iftar tablosuna en yakın insanlar. Fakat bir de onunla Allah onları yükseltmiş, derecelendirmiş. Bu zaviyeden bakınca biz o şiddeti, şefkati tadil edebiliriz bununla. Rehvetimizi tadil edebiliriz. İşte o iradi olacak yani. Öbürü gayri iradi bir hal geliyor içimize, sarıyor. Bizde hafaganlara vesile oluyor. Hissiyatımızı ketikliyor. Sıkıntı oluyor bizim için. Fakat aklımızı kullanarak orada irademizin hakkını vererek bu meselelere daha farklı yorumlar getirip ki Hazreti Üstad'da çoktur bu kabili yorumlar. O meseleleri tadil etmek lazım. Görenler zaten görüyordur yani. Gören diyor ki onların öbür alemde masar olduğu şehit yani ona görünüyor. Diyor ki ben senin halini alıyorum ne alıyorsun zavallı diyor yani ben mazhariyetlerim şu bana bunu yapanlar bana kıydıkları zaman ben hadisin ifadesiyle inen ucu kadar bir acı ya duydum ya duymadım o kadar. Ama şimdi ferah ve zab iklimdeyim ki hiç sorma yani. Zannediyorum sen de bunu hissetsen kendin kendini ölüme atacaksın falan dedi Şimdi görenler bu meseleyi görüyor zaten müsterih oluyorlar. Bu acımama demek değildir yani. O cibilli o şefkat. Teessür duymak tabiatımızda olan bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim kucağına aldığında ağlamıştı ama şöyle buyurmuştu kalp mahzun olur göz ağlar ama Allah'ın dediğinden başkasını söylemeyiz. Esas dille söylenen şey mahsurludur yani. Neden bu iş benim başıma geldi? Nasıl olur böyle? Daha minnacık çocuk. Ne günahı vardı bunun? Hiç günah olan bunlardır yani bunları söylemek. Yoksa gözün yaşarması şefkattendir. Hatta gözü yaşarmayan bir insanı kınıyordu Efendimiz mesela Sen de mi ağlıyorsun diyene Allah kalbinden merhameti almışsa elimden ne gelir ki buyurmuştur. O katı kalpli yaşarmayan gözden sana sığınırım. Mübarek Lalu Güher'i de yine ona ait ifadedir. Bu tabiatımızın sesi soluğu. Fakat bir de kulluğun sesi soluğu var. iradenin sesi soluğu var. Aklın, mantığın, muhakemenin sesi soluğu var. Öbür tarafa inanmanın ve buradaki bela ve musibetlerin insanı öbür tarafta âlâ iyiliğini kemalata çıkarması meselesi var. Yüpteler recülü alâ kadri dinihi İnsan dininin gücü ölçüsünde bela ve musibetlere maruz kalır. Dini güçlü ise belalar daha şiddetli gelir. Dini zayıfsa az gelir ona. Çünkü döner o. Bir musibet yani ayağına batan bir diken. dilinden yediğin bir tokat. Eline ayağına gözüne kulağına arız olan bir şey. Bunlar tıp oruç tutuyor, namaz kılıyor gibi sana sevap kazandırıyorsa sevabın her türünü Allah sana kazandırıyor demektir. Hem ibadeti tahttan sevap kazandırıyor. Hem musibetlere maruz bırakarak sevap kazandırıyor hem de masiyet karşısında zireklik, güç ve kuvvet bahşederek sana sevap kazandırıyor. Enbiya-i bunların hepsine maruz kalmış. yani, İbadetin ailesini yapmışlar. Musibetlerin en korkuncuna maruz kalmışlar. Ve güç itibariyle de çok güçlüler. Şimdi böyle bir insan fethini koruması çok önemlidir. Orada her başı döndükçe, her bakışı bulandıkça toparlanıp kendine gelmesi, ama estağfurullah ya Rabbi demesi, 100 zekat namaz kılmış kadar sevap kazandırır onu. Yani o mevzudaki güç bile insanın hasenat defterine sürekli sevap akmasına, sağnak sağnak sevap yağmasına vesile olur. Allah'ın yarattığı her şeyde hilkat itibariyle hayır vardır. Fakat onlar bazı kimselerin elinde şerre inkilap ederler. Fenallah'a inkilap ederler. İnsanın suyu akıbetine hazırlar. Allahu Alem. Niyetimizi çok geniş tutmamız lazım ufkumuzu daha enginleştirmemiz lazım. Allah'ın daha ekstra lütuflarına talip olmamız lazım. O da niyetle dua çok önemlidir. Hazreti Üstad da çok önem veriyor. Hep önemli üzerinde duruyor. Hem de aynı zamanda okumakla, okumada ısrarla o meselenin ehemmiyetini bize gösteriyor. Hiç kimse kendinden emin olmasın. Ebu Hüreyre'm ile azaz. Ödüm kopuyordu diyor. Diğer arkadaş Yemame'de Müseylemen'in ordusu içinde öleceği ana kadar. Geleceğine katiyen güvenle bakmamak lazım. Endişe duymak, rahmet unmak lazım. Endişe duyarım ama rahmetinden de ümidimi kesmem. Beni bana bırakırsan bittim. Sen tutarsan şeytan bitti. Kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma kimseler yok aşinadan büsbütün hali diyar, nerede yaranım diyorken bembülen davaz ile nerede yaranım diyor, vadi hayaban, kuhisar. Yani sesimin yankısıyla müteselli oluyor. Derdümen dolanları ses yankısıyla muzdarip olmaya öyle bir yalnızlığa terk etmeyelim. DERDÜ aşık ki pejmür deler feryad eder. Söyle şevküm halları şehrarı Allah aşkına. Hüseyin Efendi de Muhammed'in de derdi hicrana tabibim bir deva bilmez misin? Göz ucuyla bir nikahı aşina bilmez misin? Hep cefa dersin talim etti ÜSTAT sana. Ey cefa Nidiyün semti vefa bilmez misin? Hüseyin'i bestelenmiş aynı zamanda. Derde deva olalım. Sıkışan insanlara cennet gibi meva olalım. Füzuli de şikayet etmiş ya. Gamı pinhan ederdim ben. Dediler yara kıl rûşen. Desem ol bi vefa bilmem. İnanır mı inanmaz mı? Şebi hicran yanar canım, Döker kan çeşmi gel yanım, Uyar halkı afganım, kara Karabahtım uyarmazım.